Eşimin bir miktar parası var. Haç'a gitmişti kendisi. Daha önce ben de gençken, e, elimizde imkan varken gitmek istiyorum dedim. <gülüyor> Lakin eşim diyor ki sana farz değil. Haç zengin olan evet. kimselere farz diyerek razı olmuyor. Yalnız elimizde de belli bir miktar para var diyor. Hocam evet. bu haçın farz olup olmamasıyla ilgili o belirtilen miktarın e, haç, ücretine denk mi olması lazım yoksa evet. fazla mı az mı olması lazım buyurun hocam şimdi mali yükümlülükler mali ibadetler konusunda herkes kendisi mükelleftir evet. yani mesela çok defa soruluyor kurban bayramında hocam kendi adıma mı kurban keseceğim eşimin adına mı Hı -hı. veya zekat noktasında Hı -hı. eşinin altınları var ama kocası zekatını veriyor devamlı evet. şimdi buralar bu meselelerden herkes imkanı olan o ibadetle yükümlüdür Mesela burada hanımefendinin o mal hanımefendiye ait değilse, hı hı. kendisinin değilse, kocasınınsa o para evet. e doğrudur. Kendisinin başka bir parası yoksa e, hacca gidip gelebilecek kadar bir imkana sahip değilse ona hac farz değildir. Dolayısıyla e, kendisini mutlaka hac yapmalıyım gibisinden bir sıkıntıya sokmasına gerek yok. Hı hı. Şu olabilir, nasıl ki mesela bir evde efendim... Kurban kesmesi için evlatlar babalarını hibe ederler babacığım bu parayla keserler babası da keser ve geçerli olursa veya hac meselesinde diyelim ki evlatlar toplarlar aralarında para babacığım bu parayı sana veriyoruz hacca gitmen için ve o da hacca giderse geçerli olursa bu durumda da eğer kocası efendim o parayı hanımefendiye hibe edersem veya sen hac için yazıl ben hac masraflarını karşılayacağım derse hı hı. kişinin bizatihi kendisinin parası olmasa dahi o şekliyle hacca gidip gelse fıkkan hacca geçerli olur. Bunda bir e, sıkıntı söz konusu değil. Ancak ifade ettiğimiz gibi bu meselede eğer para kocanınsa hı hı. E, hanımefendinin kendisine ait özel bir hacca gidip gelecek kadar yetecek bir mali imkanı yoksa kendisine hac farz değildir. Kocası doğru söylüyor bu alanda. Teşekkür ederiz hocam. Devam edelim. Hocam bir izleyicimiz 21 yaşındaymış. Namaza başladım diyor. Şu an 48 yaşındayım diyor. 21 yaşından bu yana arada kılmadığım namazlar oldu. Şimdi kaza namazlarıma başladım. Sorum şu diyor. İlk zamanlar namazlarımı çok da bilinçli kılmadığımı düşünüyorum demiş. Bilinçli kılmadığım namazları da kaza etmeli miyim acaba diye soruyor. Evet. Buyurun hocam. Şimdi bilinçli kılmadığım derken eğer maksat hani huşu kuşu içerisindeyse şahsen benim bütün namazlarımı kaza etmem lazım. Biz de çünkü huşu içerisinde kılamıyoruz. Ancak bilinçsizlikten maksat hani fıkkant Namazın geçerli olabilmesi için şekil itibariyle geçerli olabilmesi için taşıması gereken bir takım şartları ihlal ederek namaz kılmışsa evet. ve onları da biliyorsa kendisi şu kadar dönemdir mesela abdesinde şunu yapmak durumundaydım ama yapmadım. Evet. Mesela namazımda şunu yapmalıydım ama yapmalım yapmadım gibisinden böyle bir bilgiye sahipse bu durumda onları kaza eder. Şunu da yapabilir bir insan der ki Efendim ben namazlarımı doğru fık, fıkken ilmihal bilgilerine göre şekil itibariyle tas zaman kıldım namazlarımı ama ben yine de bu namazlarımın tam efendim erkanına uydum mu mı ihlas içerisinde yaptım mı yapmadım mı ben bu namazları tekrar kılıyorum derse buna da mani olacak bir şey yok yani eğer bunun şartı olmadığını bilmeli ama bu şekilde yapıyorsa buna da mani olunmaz bunun yerine 21 yaşına 15 yaşından veya ne zaman ergenlik çağına girdiğini tam olarak biliyorsa o çağdan bilmiyorsa 15 yaşından itibaren hatta biraz daha ihtiyatlı 12 yaşından itibaren 21 yaşına kadar ne kadar namaz kılmamışsa onları hesaplar ve onların kazasını yapar ve 21 yaşından sonrası için kaza etmek yerine sünnet namazlar kılar, nafile namazlar kılar İnşallah. Farz namazlarında bir eksiklik söz konusu olursa hadisi şerifte ifade edildiği gibi Yüce Allah kulumun nafile kıldığı namazlar var mı? Varsa getirin o eksik farzdaki eksiklikleri onlarla tamamlayayım buyuracaktır ahirette. Dolayısıyla bu şekilde eksiklikler de giderilmiş olur. Teşekkür ederiz hocam. Devam evet. edelim. Hocam bir izleyicim şöyle sormuş. Çok enteresan. Oruç tutarken iki niyet olur mu? Mesela şevval orucunu tutacağım evet. aynı zamanda da kazaya niyet edebilir miyim diye sormuş. Evet. Buyurun hocam. Bir ibadette iki niyet olmaz. Yani mesela şu namazımı hem kaza yerine hem de nafile yerine kılacağım. Veya hem şevval orucu yerine hem de kaza orucu yerine olmaz. İbadette niyet tektir. Zaten niyet dediğiniz kararlı olmak demektir. Evet. Bir insana mesela sorduğunuzda sen niçin bugün açsın? Ben bugün oruç tutuyorum. Oruç tuttuğum için diyebiliyorsa o insanın, yani. insanın niyeti vardır zaten. Peki iki şekilde bir kararlılığı söz konusuysa muhamdü o. Hı hı. Demişler ki alimlerimiz farz olan, yani eğer kazana, kaza orucu ve nafile oruçsa kaza orucu yerine geçer. Ancak bununla birlikte mesela Hanefi Mezzevi'nin İmam Muhammed gibi alimler hı hı. E, ibadette iki niyet olduğu takdirde ikisini de geçersiz saymışlar. Fıkhen hı hı. geçersiz saymışlar hı hı. ve dolayısıyla tek niyet etmek lazım. Yani kazası varsa kaza yerine tutsun ama bu mübarek günlerde tutulduğu takdirde o günün de bereketini inşallah ayrıca alabilir. Burada önemli bir nokta var. Belki efendim dikkat çekmek gerekir buna. Biz Namazla alakalı, oruçla alakalı bir takım geçerli olur olmaz, kural mı uygundur, uygun değildir şeklinde söylediğimiz şeyler tamamen işin şekil itibariyle, fıkıh itibariyle. Bir ibadetin tam manasıyla kabul edilebilmesi için iki tane esasın olması lazım. Birisi şeriatı uygun olmalı yani sünnete uygun olmalı. Hazreti Peygamber'in öğrettiği şekle uygun olmalı ki fıkıh kitapları zaten bunun esasını belirlemiş. Hı hı. Mesela namazın içindeki farzlar altı tane demiş. Namazın vacipleri sünnetleri var demiş ve buna riayet edilmeli demiş. Birincisi bu. Evet. İkincisi ise ihlas olmalı. Yani bir insan efendim fıkıh itibariyle şekil itibariyle Sahi namazlarının... Elbette samimiyet olmalı. Yani bir insan şekil itibariyle namazını kılmışsa bana namazım geçerli oldu mu sorarsa ben ona senin namazın geçerli oldu derim ama şekil itibariyle. Namazın kabul edilip edilmemesi efendim bize ait bir mesele değil. O Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun bildiği bir meseledir. Hatta bazen fıkkan diyelim ki ee, şekil itibariyle eksik olur biraz önce Mehmet Bey'in sorduğu hı hı. soru gibi ancak insan öyle bir ihlasla öyle bir samimiyetle kılmıştır ki Cenab-ı ona çok çok mükafatlar verir biz o tarafına karışmıyoruz. Bizim karıştığımız taraf fıkkan, şekil itibariyle Hazreti Peygamber'den öğrendiğimiz mezhep imamlarının anladığı ve tanzim ettiği şekliyle o şekilde formata uygun mu, uygun değil mi bizim konuştuğumuz olur yani. Teşekkür ederiz hocam. Mirasla ilgili başlamıştık. Mirasla ilgili çok yoğun sorular geliyor dedik. Bir tanesi de şöyle hocam. Evlat babasından önce ölürse yani vefat ederse evet. evladın çocuklarına dedesinin mirası düşer mi diye soruyor. Tabii miras hukukunun kendisine göre kuralları var. Şöyle bir kuralı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinden çıkartmış, çıkartılmış bir kural. Her zaman yakın akraba uzak akrabayı hacbeder. Yani yakın bir akraba varsa uzak akraba mirasçı olmaz. Hmm. Bu ne demektir? Mesela ben vefat ettim, evlatlarım da yoktu. Bir <gülüyor> kardeşim var, bir de kardeşimin oğlu var. Hangisi <gülüyor> bana daha yakın? Kardeşim yakın, kardeşim alır. Biz bunlara miras hukukunda asebe diyoruz. Yakın bir akraba varsa uzak akraba almaz. Şimdi bu kuralı bu meselede tatbik ettiğimiz takdirde şöyle bir sonuç çıkacak. Mesela diyelim ki benim babam vefat etti. Ben varım efendim benim bir kardeşim de vardı ve bizim çocuklarımız da var. Hı hı. Ama benim kardeşim e, vefat etti. Hı hı. Babamız var hayatta hı hı. ben ve kardeşim var ve bizde bizim çocuklarımız var. Kardeşimin ve benim çocuklarım var. Kardeşim daha babam hayattayken vefat etti. Hı hı. Şimdi bu durumda e, kardeşimin çocukları için benim babam dededir, evet. benim için ise babadır. Evet. Peki baba mı daha yakındır veya evlat mı daha yakındır, torun mu daha yakındır? Evlat. evlat daha yakındır. Dolayısıyla miras hukukunda o zaman evlat varken, erkek evlat varken veya evlat varken toruna verilmez. Kural budur. Ancak bunun yanında Kur'an-ı Kerim bize yine miras ayetlerinin hemen üstünde bir ölçü veriyor ve bir tavsiyede bulunuyor. Diyor ki: "Ve iza hadaral kısmata ul-kurba ve yetame Miras taksim edilme esnasında mirasçı olmayan bir takım akrabalar da varsa, miras kurallarına göre siz onlara gibi. da ikram edin, onları da rızıklandırın ve güzel sözler söyleyin diyor. Hmm. Dolayısıyla bu ayetten yola çıkarak e, alimlerimiz eski dönemlerden itibaren demişler ki dedeye düşen hı hı. yani dedeye düşen e, vefat etmeden önce o torunlarının mağdur olmaması için ona vasiyet etmesi uygundur demişler. Yani benim babam verdiğimiz hı. örnekten torunları için kardeşimin çocukları için hayatında vasiyet etmeli ve babalarının hakkı neyse babaları hayatta olsaydı ne kadar alacaksa torunlarına onu hı hı. vermeliydi. Hı hı. Ancak peki Problem şurada ortaya çıkıyor. Dede böyle bir vasiyette bulunmamış sanılacak ve vefat etti. Şimdi doğru olan odur ki İslam'a uygun olan odur ki hayatta olan amcalar bunu... yeğenlerine babalarının hakkını vermelidir. İslam bunu yani. öğütler bize tavsiye eder. Yani kendisi aynı babadan olmuşlar neticede. Evet. Kardeşi ama babası iken vefat etmiş. Kendisi nimetler içerisinde o mirastan istifade ederken yeğenlerinin o şekilde mağdur olmasına bir Müslümanın gönlü razı olur mu? Hz. Peygamber bize öğretmemiş mi? لَيْسَ minne مَنْ بَاتَ الشَّبْعَانْ وَجَارُهُ عِنْدَهُ جَاءَ Bizden değildir kim? Kendisi tok yatıyor ama komşusu aç. Şimdi komşu için bile bunu söylemişken Hz. Peygamber, insan kendi yiyenin, yeğenlerinin mağdur olmasını, vicdanı e, sızlamadan kabul edebiliyorsa, hakikaten burada pörsümüş, pörsümüş ve kirlenmiş, paslanmış bir vicdandan söz ediyoruz. Peki bu insanın vicdanı da yok diyelim. Ne yapacağız biz? Bize hoca olarak geldiler sordular. 1929'dan itibaren ilk defa Mısır'da ahval-i şahsiye kanunları vardı. Aile hukukunu düzenleyen bir hı hı. kanundu. Orada şöyle bir madde koydular alimler. Dediler ki efendim el vasiyetul vacibe dedikleri vacip vasiyet. Bir dede hayattayken çocuklarına torunlarına o şekilde bir vasiyet bırakmamışsa bile biz bırakmış sayarız. Ve miras taksim edilirken o çocuklarına babalarının hisselerini veririz dediler. Şimdi biz de Din İşleri Yüksek Kurulu'nda buna dede yetimi diyorlar. Halk arasında dede yetimi, dede yetimi evet. diyorlar. Bize bu soru sorulduğu zaman biz insanların ahiretlerine ahiretinde bu adama yaptığı zarar verir mi vermez mi o açıdan bakıyoruz. Bu da önemli. Yani şu anda bize sorulan bir soruya karşı bizim yaptırım uygulama imkanımız yok. Bu adam hı hı. ahirette sıkıntı çeker mi çekmez mi buna diyani taraf diyoruz biz. Evet. Ve dini ahireti için bu adama cevap veriyoruz. Ve bu mesele bize geldiğinde biz o çocuklarının babasını Efendimiz sağ kabul ediyoruz. Ve o çocuklarının babasının mirastaki hissesi ne kadarsa Ama o çocuklara, torunlara onu veriyoruz. Ve meseleyi biraz önce ifade ettiğim o miras kuralıyla bağdaştırmadan doğrudan bu şekilde siz bu şekilde yaparsanız ahirette rahat edersiniz, ya. sıkıntı çekmezsiniz ve bu şekilde alın uygulayın diyoruz. Dolayısıyla o torunları da mağdur etmemiş oluyoruz. Allah razı olsun hocam. Efendim. Teşekkür ederiz. Devam ederim. Ee, hocam hayırlı akşamlar demiş. İzleyicimiz ısrarla benim sorumu sorar mısınız demiş. Yani mal yüzünden kardeşim bana kırılmış veya küsmüş konuşmuyor. Ben bu durumda ne yapabilirim diye soruyor. Maalesef böyle sıkıntılar da var hocam buyurun. Evet. Şimdi mirastan kaynaklanan bir malsa her zaman söylediğimiz yani böyle bir meseleyi bize getirdiği zaman insanlara yaptığımız, yaptığımız tavsiye şu. Aman şu üç günlük dünya yani. için sadece o sıkıntı sizinle, sizinle bağlı kalmayacak. Sizden sonraki nesillere de intikal edecek. Bakın. O kadar tecrübe etmişizdir ki bazen diyelim ki bir insan vefat ediyor anne veya baba. Kız erkek çocukları var. Diyelim erkek çocukları bacılarını mirastan mahrum bırakıyorlar. Hı hı. Ve ondan sonra efendim bacıyla kardeş arasında bir soğukluk girdiği gibi ama neticede aynı anneden babadan olmuşlar. Bacılar merhamet ediyor kardeşlerini. Ama bir sonraki nesil çocuklar o kadar merhametli olmayabiliyorlar yani. dayılarına amcalarına karşı bir kin besliyorlar evet. yani biz de aynı anneden aynı babadan dünyaya geldik bu bütün mirasın üzerine kondu efendim diğerlerini mağdur etti şeklinde bir bugus ve kin meydana geliyor yani. hatta şöyle yapmak lazım torunlara düşen bakın mesela babaları böyle bir haksızlığı yapmışsa bile evlatları diyecek ki sen halamıza amcamıza dayımıza zulmetmemelisin sen belki bu parayı bizim için aldın yani bizim geleceğimizi düşünerek evet. kardeşlerine vermedin, haksızlık ettin ama biz istemiyoruz bu parayı ve sen kardeşlerine karşı adil ol. Şunu söylemek istiyorum yani 3 günlük dünya için özellikle miras meselelerinde bir insan hikmet sahibi olması lazım ve düşmanlık, kin, buğuz meydana getirecek bir tasarrufta bulunmaması lazım. Evet. Hakikaten yazıktır. Evet. Şimdi miras meselesi ise yapılacak olan şey şu eğer hakkını almışsa bu insan kardeşinin evet. gidecek kardeşine hakkı neyse onu verecek. Hakkını neyse onu verecek ve helallik isteyecek bu şekilde anlaşacaklar. Başka bir mali problemden kaynaklanıyorsa aralarındaki küskünlük öncelikle haklı mıdır kim haksızdır bilen bir insana soracaklar. Belki de kardeşi kendisini haklı sanıyordur ama haklı değildir efendim küsen taraf. Bilen bir insana soracaklar eğer şeriatın kendilerine dinimizin kendilerine verdiği bir hak varsa herkes hak sahibini hakkını ödeyecek helalleşecekler şu kısacık dünyadan birbirlerine küs olarak ayrılmayacaklar. Şunu da bilelim kul hakkı insan dünyada Hı -hı. yiyebilir. Belki hiç kimse ne polis onu takip eder ne hakim takip eder. Ama Müslümansa bir insan şunu biliyor. Allah haberdardır bundan. E, dolayısıyla Hı -hı. ahirete kul hakkıyla gitmemek için insanın elinden gelen çabayı sarf etmesi gerekir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. E, Süremizde çok kısıtlı kaldı. E, çok da yoğun bir şekilde sorular geldi bugün. Allah razı olsun izleyicilerimiz çok yoğun e, talepte sorularını sordular. Sorular, sorularını soramadığımız izleyicilerimizden de özür diliyoruz. E, genel itibariyle mirastan çok soru gelmişti hocam. İnşallah bizler de sizlerin vasıtasıyla Allah razı olsun aracılığıyla kardeşlerimizin sorularının tamamını cevaplamaya çalıştık ama süremiz yetmedi. Çok teşekkür ediyoruz Rica hocam. Allah razı olsun. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Dostla kalın.